Hayırlı akşamlar arkadaşlar, İslam felsefesinin ikinci hafta dersine başlıyoruz. İslam felsefesinin ortaya çıkışı üzerine konuşacağız bu akşam. Geçen hafta hatırlarsanız, İslam felsefesi nedir üzerinde durmuştuk. Kısa bir özet yapmamız gerekirse şundan söylenebilir. İslam felsefesi iki kelimeden oluşuyor. Duy İslam ve felsefe buradaki İslam'ın doğrudan dini değil, din, e, dinin de dahil olduğu bir dünyaya gönderme yaptığını söylemiştik. Yani İslam felsefesi İslam'ın felsefesi değil, e, İslam coğrafyasına ait Müslümanların ve burada yaşayan diğer milletlerin İslam'ın temel ilkeleri çerçevesinde oluşturdukları felsefenin adıydı. Felsefe bir akli faaliyete gönderme yapıyordu. Yani biz e, insanın düşündüğünü, natık olduğunu insan tanımlanırken felsefede malumunuz düşünen canlı diye tanımlanır. Düşünen olması onun aynı zamanda felsefe yapabileceği anlamına gelir. İslam dünyasına ait olduğu zaman da bu İslam felsefesi diye adlandırılır. Fakat bu felsefenin başından beri özellikle 19. ve 20. yüzyılda adlandırma sorunu olduğunu söylemiştik sık sık. Bunun birkaç sebebi vardı. Bunlardan bir tanesi İslam felsefesi şeklindeki bir terkibin klasik dönemde kullanılmadığını söylemiştik. Yani klasik dönemde sık sık tarih-ül şeklinde ya da tarih-ül hükema minel islamiyyin şeklinde ya da feyles hükema arap, hükema-ül islam, hükema şeklinde ifadeler vardı. Yani bunlar e, filozoflar tarihi ya da Müslüman filozoflar şeklinde isimlendirmeler vardı. Fakat İslam felsefesi isimlendirmesi modern bir terkip. Bu sadece bir terkip değil. İslam tasavvufu, İslam hukuku şeklindeki isimlendirmelerin de modern olduğunu söylüyoruz. Fakat ilk başlangıçta İslam felsefesi, İslam felsefesi diye isimlendirilmedi. Çoğunlukla başka şekillerde isimlendirildi. Bunlara birkaç örnek vermiştik geçen hafta. Bunlardan birkaçını tekrar etmemde bir beis yoktur sanırım. Şöyle söyleyecek olursak. İslam felsefesine doğuda ve batıda verilen isimlerden biri Arap felsefesi idi. Yani bu bir millete gönderme yapıyordu ve bu felsefenin üretiminde Türklerin, Farsların ve diğer milletlerin katkılarını yok sayan bir tabir Arapça felsefe ismi kullanmıyordu. Arapça felsefe bu dilin yani İslam felsefesinin Arapça diline gönderme yapıyordu. Ama e diğer dillerde üretilen örneğin Türkçe felsefi eserler ya da İsmail Kani'nin Kürtçe felsefi eserleri ya da ne bilin Farsça'daki i̇bn Sina'nın fahrir Razi'nin eserleri yok sayılıyordu. Arapça felsefe sadece Arapça üretilmemiştik. Şöyle bir şey de söylemiştik, demiştik ki e, İslam felsefesi sadece Arap dilinde yazılmadı, İbrani dilinde de yazıldı. Hatta Arapça olmak üzere İbrani harfleriyle yazıldı. Dolayısıyla İbnü Hüsün birçok eseri bugün böyledir. Ee, Yunanca kullanıldı, Suriyancı kullanıldı, diğer diller kullanıldı. O zaman Arapça felsefe diye isimlendirmenin bir anlamı yok. İslam felsefesi diyenler oldu, Müslüman felsefesi diyenler oldu. Fakat Müslüman felsefesi demekte de, e, başka sakıncaları doğdu. Dedik ki bu felsefenin e, yazılmasına katkıda bulunan Müslüman olmayan unsurlar da çoktur. Örneğin Huneyn bin İsak onun oğlu tercimeler döneminde önemli görevler görmüş yani müelliflerdir. İbn-i Mukaffa, Müslümanlar tarafından e, eski Fars kültürünün İslam'a aktarılmasında önemli hizmetlere tabi tutulmuştur İbn-i Mukaffa ya da iyi bilim daha sonraki dönemde Ebu Bereket el-Bağdadi önemli filozoflardan bir tanesidir fakat Yahudi'dir ya da İbn Kemune Yahudi'dir. Bunların son dönemlerinde iktida ettiğine dair elimizde bilgiler var. Eee İslam'da felsefe ismini e, koyanlar da oldu. İslam'da felsefe ismini koyanlardan Debur, e, Abdurrahman Bedevi, yani Debur'un esasen İslam'da felsefe derken yani Müslümanların felsefe yapamayacağını fakat Müslümanlar arasında yapılan felsefenin ne olduğuna dair birkaç şey söyledi. Özetle, e, bir uzun bir özet oldu mu Geçen haftanın özeti. Fakat şunu söylüyoruz. Arap felsefesi, Arapça felsefe, Müslüman felsefesi, İslam'da felsefe şeklindeki isimlendirmelerin her birinde belirli bir problem vardır. Dolayısıyla biz genellikle İslam felsefesi diye isimlendirmek tercih ediyoruz. Bu isimlendirmelerde bazı problemler olmasına rağmen, İslam felsefenin alanı nedir? Bu felsefen alanı dar anlamda sadece kendi Farabi, İbn Sina, İbn Rushd gibi Müslüman filozofların ürettiklerini söylemek midir? Ya da daha başka ne olabilir? Biz biliyoruz ki bir felsefe insanın varlık, tabi varlık, bilgi, doğa ve bütün İnsan Allah ilişkilerinde, Allah insan ilişkilerinde, insan insan ilişkilerinde, insan tabiat ilişkilerinde hatta İslam felsefesi söz konusu olduğunda Allah tabiat ilişkilerinde ortaya çıkacak bütün ilişkileri ele alan bir felsefedir. Dolayısıyla e, İslam felsefesinin varlık, bilgi, tabiat, tarih, toplum, ahlak, siyaset, hukuk, iktisat, dil, sanat gibi alanlarda üretimlerinin de felsefe sayılması gerektiğini söyledi. Mutezile'yi, sünni keramı felsefenin e, kapsamına sokanlar vardı. Tasavvufu, ahlakı felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Hatta edebiyatı felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Rozental gibi fıkı felsefenin dili felsefenin kapsamına sokanlar vardı. Burada özellikle Hilmi Ziya ülkenin belirttiği bir şey vardı. Demişti ki evet İbni Haldun Ömer Hayyam gibi isimleri de hatırlıyoruz. Ee, İbn Haldun örneğin batıların Vahid Akman, İbn Haldun, Ömer Hayyam gibi isimleri hatırlatıyor. Herhalde siz de o yazıları görüyorsunuz. İbn Haldun'un e, 15. yüzyılda yaşamasına rağmen ki batılayan iddiası 12. yüzyıldan sonra felsefenin yok olduğuydı İslam'da. Bunları hatırlıyoruz. Ömer Hayyam'a hatırlıyoruz İbn Sina'nın takipçilerinden. E, felsefe sadece i̇bn Sina'nın, Farabinin yazdıklarını indirgenemeyecek kadar geniştir. Tam da bu noktada şunu söyleyecektim. Hilmi Ziya Ülken e, diyordu ki, Batırlar bütün bir tarih, tabiat, toplum, hukuk, dil alanındaki üretimlerin hepsini ortak aldıkları için onların felsefeleri zengin görülüyor. Biz de örneğin dille ilgili e, bütün üretimleri, örneğin Sekyakin'in üretimi, Fahri Raz'in üretimleri, e, felsefeden saymıyoruz biz İslam felsefesinden dolayısıyla İslam felsesi sanki belirli alan hapsolmuş gibi duruyor. Ee, alan ve kapsamla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar diğer disiplinlerle ilişkisi üzerinde durmuştuk. Gazali'nin, Farüd Razi'nin, Tusi'nin, İbnül Arabi ve Konya'nın eserlerinden örnekler vermiştik ve sonuç olarak demiştik ki. Her ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın. İster Arapça felsefe, ister Arap felsefesi, ister Müslüman felsefesi, ister İslam'da felsefe ya da bizim bugün adlandırdığımız gibi İslam felsefesi diye adlandırılsın. Diğer taraftan bu felsefenin kapsamına ne girerse girsin, e ister dar anlamda Müslüman filozofların söyledikleri, isterse biraz genişleterek Mutezile'nin, Eş'ari'nin Eşerilerin ve Maturidilerin ya da diğer keremci akullerin söylediklerini katalım. Tasavvufu, e, dili, fıkhı, usulü fıkhı özellikle. Kutu etten kastımız usulü fıkhı katalım. Bu felsefenin e, geniş bir anlama, geniş bir alana sahip olduğunu söylemek durumdayız. Bütün bunlar yok sayılarak ortadan kaldırılarak ya da göz ardı edilerek İslam medeniyetinin düşüncesinin anlaşılamayacağı noktasında bir fikir söylemiştik. Demiştik ki e, İslam felsefesi iyi bir şekilde okunmadan Gazali'nin İhya Ulu girişi, ilim bahsi anlaşılamaz. farh eserlerinde anlamakta büyük problemler yaşarız. Ya da İslam felsefesi anlamadan Örneğin Osmanlı döneminde yazılmış eserlerden en basitinden Katip Çelebi'nin keşfi sunununun girişini anlamakta olan üst derecede zorlanırız Ganınmişkatül en Envarı'nı anlamamız mümkün değildir ben nasılsın e, dönemden cürcannin şerhül vevakıı Türkçe tercüme edildi okuyun İslam felsesi bilmeden bu eseri anlamanız mümkün değildir Sadütin takkaza eserlerini anlamanız mümkün değildir şunu söylüyoruz İslam felsefesi, İslam Müslümanların akli faaliyetlerinin olduğu kadar e, edebi faaliyetlerinin ve aynı zamanda sanat faaliyetlerinin de anlaşılması için temel noktalardan bir tanesidir. Bugünkü dersimize gelince, arkadaşlar bugünkü dersimizin e, konusu ikinci hafta İslam felsefesinin ortaya çıkışı. Ekranda gördüğümüz üzere İslam felsefesi hangi şartlarda ortaya çıkmıştır? Özetle Ömer Mahir Hoca şunları söylüyor. Diyor ki, bu derste İslam felsefesinin ortaya çıkış süreci bu felsefeyi doğuran şartlar ve nedenler ortaya konularak ele alınacaktır. Bu yapılırken bir takım oryantalist yaklaşımlar eleştirilecek, değinilecek ve bunların kısa eleştirilmesi yapılacak. İslam felsefesinin ortaya çıkışında Kur'an-ı Kerim'in birinci rolüne dikkat çekilecek ve bu derste temelde bundan oluşacak, bu bölümlerden oluşacak. Yani biz bu derste İslam felsefesini doğuran şartlar konusunda oryantalistlerin yaklaşımlarını değineceğiz. Tabii ki tek tek yaklaşımlarına değil, genel zihniyetlerine değineceğiz. Daha sonra bu zihniyetin kısa bir eleştirisinden sonra e, Kur'an-ı Kerim'in, ee, birincinin rolüne dikkat çekeceğiz İslam felsefesi diyebilen düşüncenin oluşumunda ve e, bu bunu yaparken de tarihten birkaç örnek vereceğiz. İslam felsefesinin ortaya çıkışı. Şimdi bu çıkışta bir iddiayla başlıyoruz. Diyoruz ki Batı'da ve Doğu'da İslam felsefesi çalışanların temel iddialarından bir tanesi şu. Bu felsefe ortaya çıkır, çıkarken kadim antik birikimlerin Arapçaya tercümesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ömer Mayır Hoca'ya göre bu bunun ortaya çıkışında oryantalist zihniyetin önemli bir payı vardır. Bu şu demek, hatırlarsanız geçen hafta, geçen hafta konuşurken Arapçaya tercümenin ne olduğu üzerinde durduk ve dedik ki bazıları İslam felsefesini Arapça felsefe diye isimlendiriyorlar. Dolayısıyla e, İslam felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır? Soru, el cevap, kadim antik birikimler yani Yunan ve diğer kültürler Müslümanlar tarafından tercüme edildiği için ortaya çıkmıştır. Bu cümleyi aklınızda tutun. İslam felsefesi nasıl ortaya çıkmıştır? Tercüme yapıldığı için ortaya çıkmıştır. Biz birazdan bu cümlenin tam tersini söyleyeceğiz. Yani iddiamız şu ki bu metindeki iddia da budur. Önünüzdeki metinde e, doğru cümle bu şekilde kurulmamalı. Yani İslam felsefesi tercümelerle ortaya çıkmış değildir. Yanındır onu dersin sonuna doğru e, söyleyeceğim. Eğer söylemezsem mutlaka hatırlatın. Bu arada e, orada beni dinleyen birileri var herhalde. Peki, anladım. Hepiniz buradasınız ve dinliyorsunuz. Ben de keşke size yazadık ama söylemek varken yazmak uzun sürecek. Söylüyorum, ben de memnun oldum orada olmanızdan. Şimdi, oryantal niyet ne diyor, onu söyleyelim. Öncelikle, o cümleyi dersin sonunda söyleyeceğim, erkenden söylemeyeceğim. Çünkü temel iddiamız o, o cümle olacak. Özellikle Batı diyor Ömer Mahir Hoca, ee, doğular ve batırlar dediler ki Müslüman toplumlarla batılı toplumlar arasında doğu ile batı arasında temel bir yaklaşım farkı vardır. Buna göre doğrular ve Müslüman toplumlar mistik, duygusal öteki dünyaya meyilli irrasyonel, dine karşı aşırı ilgili baskıcı bir toplumsal konuma sahip gelişmeye ve yeniliğe açık olmayan Şimdi bir defa Müslüman toplumları bu şekilde e, tanımladıktan sonra herhalde Müslüman toplumların felsefe yapabilecek, özgürce düşünebilecek kapasitede olduğunu söylemek zor olsa gerek. Bu bugün bizim zihinlerimizde de yerleşmiş durumda. Doğunun hikmeti, batının rasyonitesi diyoruz. Doğu duygu, batı akıl diyoruz. Doğu hikmet, batı felsefe diyoruz. Tamamen bunlar hayali uydurma şeyler ve Hatta 19. yüzyılda oryantalistlerin Müslümanlar üzerine belirli kalıplar geçirme, şark düşünme biçimi, batırların rasyonelitesi, akılcı şeklindeki yakıştırmaları sonucunda ortaya çıkan bir zihniyet. Bu zihniyetin bu zihniyetin sonucu nedir? Bu zihniyetin sonucu bu zihniyetin sebebi, sonucundan önce sebebini söyleyelim. Ömer Mayr Hoca diyor ki, burada belirtildiği üzere, ırkçı ve Avrupa merkezci bir ideolojiyi yansıtan bu yaklaşım Batırların düşünebileceği, doğuların kabul edebileceği, Batıların felsefe yapabileceği, doğuların sadece bunları tercüme edebileceği üzerine kurduk. Geçen hafta bir örnek anlattım. Dedim ki, Ernest Renan İbn-i üzerine 1800'lü yıllarda çalıştığında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Sami Kafa, yani Yahudi ve Arap'lar, diyorsunuz bunlar amca oğullardır, Araplar ve Yahudiler. Sami Kafa, düşünmeye uygun bir kafa değildir. Bunun sonucunda bu iddiasının, yani bu temel kabulünün sonucunda İbn-i İbn Lüştül temelde bir filozof olmadığını, bir şari olduğunu anlatmak istemişti. Ernes Reyn'e karşı e Bizde Namık Kemal ve Cemal İbni Afgani iki yazmışlar yazmışlardı hatırlarsanız. Bunlar Müslümanların da düşünebileceğine dair iddiaları ortaya çıkarmak için. Bu yaklaşıma bir örnek verelim. Bernard Russell, bir tane yerli örnek, bir tane batıdan örnek vereceğim. Batıdan örnek Bernard Russell, History of Western Philosophy, yani Batı Felsefe Tarihi Türkçe'ye tercüme edine en çok okunan Batı Felsefesi Tarihi kitabı Orada şöyle söylüyor, ekrandan takip ederseniz okuyorum. Arap felsefesi özgün, bakın bu buradaki zihniyete bakın, zaten hemen ortaya çıktığını görüyoruz. Arap felsefesi özgün bir düşünce ortaya koyması bakımından önemli değildir. i̇bn Sina ve İbn-i gibi kişiler temelde yorumcudurlar, şarihtirler. Yani... Platonun ve Aristo'nun şairleri. Genel olarak söylenecek olursa, nispeten daha bilimsel filozofların görüşleri, metafizik ve mantıklı Aristoteles ve yeni Platonculardan, tıpta Galen'den, matematik ve astronomide Yunan ve Hint kaynaklarından gelmiştir. Yüksek dönemlerinde Muhammedi medeniyet, sanatlarda ve pek çok teknik konularda hayranlık uyandırıcıydı. Ancak bu medeniyet, Teorik meseleler üzerine bağımsız düşünebilme noktasında hiçbir kapasite göstermemiştir. Bu medeniyetin küçümsenmemesi gereken önemi, bakın hiçbir kapasite göstermemiş ama küçümsenmemesi gereken önemi varmış. Neymiş o? Onun sadece bir aktarıcı olmasında yatmaktadır. Yani antik ve modern Avrupa medeniyeti arasında biz bir aktarıcıyız. Bu arkadaşlar batırlara has bir düşünce biçimi değil. Maalesef ki şöyle söyleyelim. Bunlar oryantalistler bir de yerli oryantalistler ya da oryantalistlerin biçimlendirdiği bir zihniyet ürünü olarak ortaya çıkan bazı düşünceler var. Bir tanesini söyleyelim. Büyük felsefe bölümlerinde üstad olarak kabul edilen Macit Gökbek de aynı şekilde düşünmekte. Diyor ki Macit Gökbek Dine dayalı Müslüman bir toplum ya da dinin emrinde ve dine bağımlı bir toplumun felsefe yapması mümkün değildir. Dolayısıyla Ortaçal felsefesi gibi İslam felsefesi de yalnızca eski Yunan filozofların eserlerini açıklama ve şerh etme olarak kalmıştır. Yine Macit Gökberk, bakın bu e, cümle ile Bernard Russell'ın cümlesi arasında nasıl bir e, paralellik olduğunu göreceksiniz. Diyor ki Büyük İslam filozofları gerçekte Yunan filozoflarının aktarıcısı ve yorumcusudurlar. Farabi, Platon ile Aristoteles'in, i̇bn Sina ile İbn-i Aristoteles'in yolunda ve izindedirler. Yine Gökberk, bakın buradaki cümleler, Rastl'ın cümleleri arasında hiçbir fark yok. Yine Macit Gökberk'e göre Batı felsefesi tarihi diye Türkçe'de okutulan halen de okutulan e, kitapta söylediği. Peki nedir o zaman İslam felsefesinin önemi? Diyor ki, İslam felsefesinin değeri, ortaçağ Hristiyan felsefesini etkilemesinde ve bu felsefeye yeni bilgi kaynaklar sağlamasında orta çıkmadır. Yani asıl Hristiyanlı Hristiyan felsefesi, İslam felsefesi Hristiyanlığı beslediği oranda bir değer ifade ediyor. i̇bn Sinan'ın varlık, mahiyet ayrımı, i̇bn Sinan'ın tanrı kanıtlamaları, nübüvvet kanıtlamalarının hiçbir önemi yoktur. Bunların Hristiyanlığı besleyen, Hristiyan felsefesini besleyen bir yönleri var mı? Varsa önemli, yoksa değil. Fakat, şöyle de bir sorun ortaya çıktı bu durumda. Burada i̇ndirgemeci bir yaklaşımla karşılaştığımızı söylüyoruz. Yani daha doğrusu şuradan devam edelim. Şimdi bu şekilde düşünmek bir e, batılı için normal olabilir. Fakat diğerli oryantalist zihniyete sahip insanların bu şekilde düşünmeleri ve hala bizim zihnimizde de bu şekilde bir e, düşüncenin olması manidar. Fakat bir süre sonra yani 20. yüzyılın başlarında bunlar olurken bir süre sonra İslam felsefesinin muazzam bir bilim ve felsefe barındırdı ve büyük bir birikim barındırdı ortaya çıktı. Bu sefer bu birikimi yorumlamak gerekti. Bu birikimi yorumlamak için şöyle diyebilirsiniz: Bu birikim kendinde önemlidir. Fakat hali hazırda bu birikimi yorumlamanın yolu yine önyargılar tarafından. Bu birikim antik Yunan'a dayanmaktadır. Bak arkadaşlar, bunun dayanan yönü yok değil var. Fakat bunun üzerine konuşacağız biraz sonra. Fakat bu birikim kime dayanıyor? Antik Yunan'a dayanıyor. Bu normal tamam Antik Yunan'a dayansın. Fakat Yunan nereden aldı sorusuna Batı, ben temel devirdikleri cevap şu: Yunan mucizesi. Bakın şurada ifade edildiği şekliyle. Yani hatta öyle ki Müslümanlar tarafından orijinal olarak ortaya atılan fikirlerin Yunanda bir kaynağı yoksa batırlar genelde şunu söylüyorlar: Mutlaka Helenistik dönemde bu konu üzerine yazılan bir e, birileri var yazmış olmalı fakat bu yazmalar kayıptır Müslümanlar tarafından ele geçirilmiştir ve onlar bunun üzerine e, bunu bize aktarmaktadır bununla ilgili örnekler çoktur arkadaşlar Olson'un Kelam Felseysi kitabını okuyun bütün bir İslam medeniyetinin düşünce birikimini e, Yunan'dan Hristiyanlar arasındaki tartışmalardan üretmek çok yaygın bir çabadır oryantalistler arasında Şimdi geldiğimiz bu noktada üç cümle kuralım. Birinci cümle şu. Batırlar dediler ki doğu felsefe üretemez. Tamam üretemez. İkinci cümle. Fakat büyük bir felsefi birikime sahipler. O zaman. O halde bu tercüm olmadır. Kıyasları böyle işledi arkadaşlar. Batı doğu felsefe üretemez. Şark kafasıdır, sami kafasıdır. Onlar mistiktir hikmete Efendime söyleyeyim ee, kafaları akımla, felsefeyle uğraşmaz, o halde onlar mistiktir, felsefe üretemezler ama büyük bir felsefi birikim var, bunu ne yapalım? Bunun e, ter, e, ifadesi de tercüme olmalıdır. Onun için Arapça felsefe diye isimlendirildi. Burada bir örnek veriliyor, örnek şu, Yunan kaynaklı eserin Arapçaya aktarılmasıyla ortaya çıktığından bu felsefe, Arapça felsefe diye isimlendirmek isabetli olacaktır bazı e, batırlar göre. Nitekim Ömer Hoca'nın verdiği örnek şu, metnimizin the Cambridge Company, the Arabic Filozofi, Türkçe'de tercüme edildi bu. Şöyle ifade ediyor, elinizdeki eseri, İslam felsefesi yerine Arapça felsefe için bir rehber olarak isimlendirerek, Tercüme hareketinin inkar edilemez önemine dikkat çekmeyi ümit ediyoruz. Bu felsefe Arapça felsefedir. Çünkü Yunan düşüncesinin tüm güçlük ve karmaşıklıkları ile birlikte Arap diline tercüme edilmeye başlanmıştır. Dedim ki arkadaşlar, İslam felsefesinin bir Yunan kaynağı olduğu doğru, fakat Yunan mucizesi diye isimlendirmeyen anlamı nedir? Biz klasik felsefe tarihlerini, yani bizim felsefe tarihlerimi okuduğumuz zaman, Yunan'a e, Yunan dair ya da bizim felsefe tarihli kitaplarını okuduğumuz zaman şöyle e, yakabildiklerini yakmışlar, yakamadıklarını almışlar. E, bu başka bir konu, bununla ilgili klasik bir hikaye var, şöyle bir hikaye var, madem söyledin onu anlatayım. Hem de konumuzda da az çok bağlantılı fakat ucuz e, sloganlar atmadan bunu yapmamız gerekir. İbn-i Nedim anlatıyor. İbn-i Nedim'in Firis diye bir kitabı var arkadaşlar. Çok okumak gerektiğini biliyorsunuz. Yani İslam felsefesi bütün İslam e, kültürünün okunmasını gerektirecek kadar geniş bir çerçeve hitap ettiğini geçen hafta söylemiştik. i̇bn Nedim anlatıyor. Şehre Zor'u naklediyor. Diğer felsefe tarihi kitaplarımızda da naklediliyor. Bunun bir esatiri tarafı olabilir. Yani bir romantik tarafı olabilir. Bir slogan olabilir. Fakat şöyle bir şey anlatıyorlar. Büyük İskender yola çıktığında ee, Yunan'dan yani e, Helen topraklarından, Grek'ten o gün karşısındaki e, Dara vardı. Biliyorsunuz zannediyorum üçüncü Dara, Persler'in komutanı. Dara'yı yendiğinde Babil'i ve aynı zamanda Pers ülkesini ele geçirdiğinde İran ülkesini, Persler'in bin yıldan beri devam eden kitaplarını e, Grekçe tercüme ettirdi diyor bilmedim. Bunu Şehre Zuri de aktarıyor. Ben Şehre Zuri'den aktarıyorum. Sonra bu tercüme sonrasında e, İskender ne kadar kitap varsa bunların hepsini Babil'de topladı, yaktı ve e, tercüme ettirdiklerini de Mısır üzerine Yunanistan'a gönderdi. Olay bu kadar basit değil. Fakat biz yine de Yunan tarihçilerinde biliyoruz Yunan tarihçilerin eserlerinde ee, Mısır'a ve Babil ülkelerine oldukça fazla yoğun seferler yaptıklarını biliyoruz. Size ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, Irak işgal edildiğinde Amerikalılar tarafından ele geçirdikleri en önemli hazinelerden bir tanesi Sümerlerden, Babillerden kalan tabletler. Bu tabletler keldani ve Assurların da olduğu söyleniyor. Bu tabletler Babil'lerden kalan tabletler toplu bir şekilde götürüldü ve e, Irak işgalinden sonra yani 2000'in başından bu tarafa Babil üzerine yazılan çalışmalarda büyük bir patlama var. Onların şimdi gördüğümüz zaman onlar üzerine yayınlanan yazılar görüldüğü zaman büyük bir matematiğe sahip olduklarını ve çok karmaşık problemlerini çözemelliklerini ve bunlar tabletlerde sakladıkları ifade ediliyor. Ne olursa olsun demek ki bir İslam mucizesi e, İslam'daki felsefi mucize, İslam'daki yükselme mucizesi Yunan'dan bağımsız düşünlemeyeceği gibi Yunan mucizesi denilen şey de Yunan'dan Yunan'ın yararlandığı Babiller, Hintler, Mısırlar, Çinliler gibi toplumlardan bağımsız düşünemez. O zaman Çiftli standartın bir anlamı yok ya herkes geçmişi devraldığını ve sürekli İslam medeniyetinin olduğu gibi diğer medeniyetlerin de milletler arasında bir sürekli yük arz ettiğini söylesin ya da Müslümanların düşünemediklerini, mistik olduklarını, içe dönük olduklarını ifade etmekten vazgeçsin. Şimdi en önemli eleştirilerden bir tanesi Edward Said'in, Filistinli Hristiyan e, filozof Edward Said'in oryantalizm eleştirisi olduğunu biliyorsunuz. Bu kitapta okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ben yazmakla vakit kaybetmeyin, birisi aşağıya yazsın. Edward Said, oryantalizm mutlaka okunmalı. Nasıl olsa Yazdıklarınız yazdıklarımız kalıyor. E, Edward Said, oryantalizm mutlaka okunmalı. Çünkü... Bu kitap bir zihniyet devrimi yarattı ve dedi ki ee, Batıların, evet Xümeyye yeni yazdı, Said'in sonundaki D olacak, Said. Tuba Karşay diyor ki, geçmiş bir halka gibi düşünebilir miyiz bu Yunan İslam felsefesini, Yunan İslam felsefesi, Yunan felsefesi İslam felsefesi. Şu arkadaşlar, e, klasik kitaplarımızda deniliyor ki, tarih, coğrafya, zaman, mekan faktörü değişebilir, değişmeyen bir hakikat vardır. Bu hakikat milletlerden milletlere, insanlardan insanlara, ümmetlerden ümmetlere akar durur fakat, Değişmeyen tek hakikat, ezeli ve ebedi olan, tarihin, mekanın, coğrafyanın üzerinde olan hakikattir. Biz Müslümanlar bu hakikatin Allah olduğunu söylüyoruz. Sabit, ezeli, ebedi mekanların, zamanların, milletlerin üzerinde olan hakikat. <gülüyor> Ayetini hatırlıyor musunuz? Bu ayet e, ins insanlar arasında günlerin dönüp dolaştırılacağından bahsediyor. Yani bir milletin devri gelir, öteki milletin devri geçer. Fakat bir hakikat milletlerden, millete, ümmetlerden, ümmetlere, insanlardan, insanlara aktarılarak devam eder. İlim kültür de böyle, kendi e, geçmişe dair büyük bir saygı duyulması gerektiğinden bahsediyordu. Fakat şunu söylüyordu, Biz, bizim aldığımız ezeli hikmet, e, ezel hikmet evet, fakat onun modern göndermelerinden, ee, imtina ederek bunu söylüyorum. Modern göndermelerinde çok daha farklı şeyler var. Çünkü orada dillerin, dinlerin dillerin değil de arası, dinlerin birliğine varan bir ilkeye kadar çıkmakta. Ben ondan uzak durarak söylüyorum bunları. Şimdi arkadaşlar dedik ki Oriental İstihniyet e, Edward Said tarafından eleştirildi fakat halen ciddi bir şekilde varlığını sürdürmekte. Biz Müslümanlar tarafından da oldukça büyük rağbet görmekte İslam felsefenin kaynakları başlığı altında halen birçok bizim e, kitaplarımızda, İslam felsefesi kitaplarımızda e, Yunan'ın rolü olağanüstü derecede abartılmaktadır. Şimdi soru şu, İslam felsefesinin gelişiminde, yani şu paragrafa geçiyoruz, elbette İslam bilim ve felsefesinin dilinen şey, İslam felsefesinin gelişiminde kadim etkiler yok mu? Var. O halde nasıl yorumlanmalı? Az önce söylediğimiz şekilde her toplum bilim ve felsefe üretinken kendinden, öncekilerden bilgimlerden istifade eder. Ortaçağ, modern Avrupa nasıl İslam dünyasından istifa et, istifade ettiyse aynı zamanda istifade ettiler tabi. İslam bilim ve felsefesi de e, Yunanca'dan e, ve diğer dillerden Persçeden, yapılan tercümelerden istifade etti. Ancak yararlanma ile bir felsefi ve bilimsel gelişimi büsbütün farklı kılan bir kültür ve medeniyete indirgeme farklı şeylerdir diye söylüyor metnimiz. Şimdi arkadaşlar, bu konuma eriştiğimize göre İslam felsefesi oluşma ve yararlanma iddiamız nedir? Zihniyet, şunu söylüyoruz. İslam felsefesi bakın demiştim ki başta bir cümle söyleyeceğim sonda bir cümle söyleyeceğim. O cümlelerden birisi şu arkadaşlar. Ömer Meyircioğlu diyor ki burada burada sorulması gereken e, burada söylenmesi gereken şey şudur. İslam dünyasında felsefe kadim antik kültürlerden yapılan tercümelerle başlamamıştır. Aksine İslam dünyasında tercüme hareketinden önce felsefe başladığı için veya felsefi bir zihniyet ve hareket gösterdiği için bu tercüme işine girişilmiştir. Bu arkadaşlar önemli bir cümle. O zaman aşağıya iki cümle yazalım. Bir arkadaş şu cümle yazsın. Tercümeler, tercüme yapıldığı için İslam felsefesi başlamıştır. İkinci cümlemiz, felsefi bir zihniyet olduğu için tercüme işine girişilmiştir. Ya da İslam felsefesi başladığı için tercüme girişilmiştir. Çünkü hiçbir toplum durduk yerde bir tercümeye başlamaz arkadaşlar. Siz bir ihtiyaç duymuyorsanız, bir eleştirme, bir e, içselleştirme sürecine girmemişseniz, bir konu hakkında düşünmüyorsanız, bir kitap okum, okumazsınız. Bir zihniyet dönüşümüne başı bir zihniyet dönüşümü yaşamadığınız zaman nasıl tercüme işine girebilirsiniz? Bunlar birbirinden elbette bağımsız düşünemez. Yani siz bir kitap okuma ihtiyacı duyduğunuz için kitap okursunuz fakat okuduğunuz kitap aynı zamanda sizi de dönüştürür. Bu İslam felsefesindeki tercüme işi de böyle olmuştur. Bütün felsefi faaliyeti tercüme yapıldığı için felsefem. Niye bu insanlar tercüme yapma ihtiyacı du du durduk yerde kimse mesela bugün Çince'den atıyorum Brezilyacadan neyse Brezilyacadan diye bir dil yok e, Portekizceden İspanyolcadan tercüme yapma ihtiyacı duyuyor mu? Duymuyor. O zaman bir ihtiyaç ortaya çıkarsa bir tercüme işine girişilebilirim. Tercüme işine girişildikten sonra o tercümen ortaya koyduğu sonuçlar ya da o tercümenin ortaya koyduğu bir kimsel faaliyet de sizde belirli bir zihniyet dönüşümüne yol açabilir. O halde sorulması gereken temel soru şu. Daha önce antik dünyanın birikimi Arapçaya aktarılmadığı halde ne oldu da İslam'ın zuhurundan sonra Müslümanlar böyle bir hareketi başlattı? O gün insanlar nasıl bir zihniyet dönüşümüne uğradı ve nasıl bir felsefi yönelime sahip bulundu ki felsefi ilimleri ve felsefi düşünceyi kendi dillerine aktarma yolunda bir seferberlik başlattı? Buradan Kur'an-ı Kerim'in önemine geçeceğiz fakat önce bu nokta üzerinde biraz durmak gerekiyor. O da şu. Malumunuz İslam ee, geldikten sonra Arap toplumunda bir zihniyet dönüşümü meydana geldi. Bu zihniyet dönüşümü o insanları çölde yaşayan Bedevilerden milletlerin efendiliğine getirdi. Çöllerden imparatorluklara, kabileden imparatorluklara yükseltti. Fakirlikten zenginliğe yükseltti. Kölelikten özgürlüğe yükseltti. Ataletten çabaya yükseltti düşünmeye yükseltti. Çölün karanlığında pesimize olmuş bir toplumdan sadece Allah'a inanan yüksek bir zihniyete yükseltti. O halde arkadaşlar bu zihniyet dönüşüm. bakın bununla ilgili çeşitli kitaplar vardır. Bir ekonomik kalkınma sağlayan şey de zihniyet dönüşümüdür. Ee, parça parça kabile halinde bulunan insanları bir araya getiren de zihniyet dönüşümüdür. Cafer bin Ebi Talib'in e, hatırlayın Habeşistan'daki konuşmasını biz daha önceden neydik ne hale geldik ey Necaşi diye uzun uzadıya anlatıyordu. Vaktimiz olsa burada anlatsa. Fakat söylemek istediğimiz şey şudur. İslam'ın gelişiyle Müslümanlar büyük bir zihniyet dönüşümü geçirmişlerdir. Bu zihniyet dönüşümüdür ki arkadaşlar ee, Müslümanları belirli bir faaliyete, bir düşünme, bir e, entelektüel çabaya, bir tercüme hareketine yöneltmiştir. Şimdi metnimize dönersek, metnimiz diyor ki İslam dünyasındaki entelektüel ve bilimsel geleneklerin gerek içeriğini gerekse ortaya çıkışını Ve gelişimini anlamak için Kur'an-ı Kerim'i anlamak şarttır. Benim az önce işaret ettiğim şeylerde temelde zaten Kur'an-ı Kerim'e rica edilebilir. Kur'an'da e, İslam demek ki Kur'an İslam düşüncesinin, Müslüman toprağının, İslam biliminin, İslam felsefesinin varlık sebebidir. Kur'an'ın varlık verici oluşu İslam düşünce ve bilimlerinin bütün gelişim çizgisini izah etmez, diyor metnimiz. Doğru. Fakat bir muharrik hareket, hani ilk muharrik denir ya, zaman zaman evren ilk muharriki. Bir muharrik güç e, ve ilk muharrik lazımdır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki Kur'an-ı Kerim Sadece muhallik değil, aynı zamanda İslam felsefesinin ve düşüncesinin varlık sebebidir de, onun içeriğini tayin edici bir rol üstlenmiştir. Onun yöntemlerini göstermiştir aynı zamanda. Onun gelişim yönünü göstermiştir aynı zamanda. Onun içeriğine dair bazı yönleri de ifade etmiştir. Kur'an düşünmeye, felsefe yapmaya tabiri caizse, felsefe yapmaya biraz abartılı, yani müsamahen kullanıyoruz, Kur'an düşünmeye çağırmıştır. Hani düşünmek farzdır diye bir Kitap vardı hatırlayacaksınız, kaç kişi hatırlayacak, düşünmek farzdır diye bir kitap varmış arkadaşlar. Aşağıya yazalım, düşünmek farzdır diye bir kitap varmış arkadaşlar. Duyduk duymadık demeni herkes duysun. Kur'an düşünmeye çağırmıştır diyoruz. Bunun dersimizin ikinci bölümünde detaylı bir şekilde duracağız. Kur'an düşünmeye nasıl çağırmıştır, hangi yönlerden çağırmıştır? Fakat burada birkaç şey üzerinde durabiliriz. Fatih bir ruh şeklinde ya da bir emrin şuraya bir emrin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını biliyoruz. Fakat burada birkaç şey dikkat çekmek gerekiyor. O da şu Kur'an'da felsefe diye bir kelime yok. Doğru. Fakat çünkü felsefe geçen hafta hatırlarsanız anlattık dedik ki Yunan külkenin bir kelime iki kelimenin birleşmesi. Filasofya yani hikmet sevgisi. Yani filozof muhibbul hikme demektir. Hikmeti seven demektir. Hikmeti seven muhibbul hikme filozoftur. Filozof muhibbul hikmedir. Filasofya Yunanca bir kelimeydi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bulunması e, elbette bulunmuyor. Fakat hikmet kelimesinin kuran Kerim'de bulunduğunu biliyorsunuz. Ud'u ila sebi'li rabbike bil hikmeti diye vel mev ezzetil haseneti ve caddilhum billeti ahsen şeklindeki ayetteki hikmeti biliyorsunuz. Biz daha, daha Kur'an e, kitabı ve hikmeti öğrettik ve diğer peygamberlerle ilgili sen e, kitap hikmet e, iman nedir bilmezsin şeklindeki ayetlere benzer şekilde Kur'an'la beraber bir hikmet verildiğini de anlatır. Bu hikmeti onu şimdi söylemeyeceğiz. Biraz sonra söyleyeceğiz. Biraz acele etti. Şu hikmet farklı şekillerde yorumlanabilir elbette ki. Yani sünnet olabilir ya da başka şekillerde olabilir. Muktezari hale uygun davranmak olabilir. Kur'an ve sünnet çerçevesinde hareket etmek olabilir. Özü sözü bir olmak olabilir. Eylemiyle sözü arasında bir Farklılık olmaması demek olabilir. Ne olursa olsun hikmet temelde bir düşünme olduğuna göre ve Kur'an-ı Kerim'de buna çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Kur'an felsefe kitabı değil dedik. Ama aynı zamanda bir bilim kitabı da değil. Ama aynı zamanda bir ahlak kitabı da değil. Kur'an bir dinin kitabı bu. Dinin kitabı içerisinde e, farklı farklı noktalara göndermeler vardır. Yani bilimin e, ahlakın, dinin, temel, külli kaideleri burada vardır. Bu noktada metnimiz, Kur'an-ı Kerim ile ilgili bölümle, dersimizin ikinci bölümünde, bölümünde üzerinde detaylı duracağımız için şimdi geçebiliriz. Burada metnimiz üç tane örnek veriyor. bu Mansur el-Maturidi örneğini veriyor. Diyor ki, bu Mansur el-Maturidi biliyorsunuz, Maturidilik mezhebini İmamı 333 vefatı 944-333 İmam Eşari'den e, İmam Eşari'de hemen hemen aynı dönemde vefatları İmam-ı Ebû Ebu'nun 150 olduğunu varsaydığımızda düşündüğümüzde Maturidin'in ondan 100 yıl sonra vefat ettiğini görüyoruz. 130 yıl sonra İmam 150-180 yıl sonra tabii ki herhalde yani, e, e, dinleyenler hesap yapmadığını düşünüyor. Evet, biraz öyle oldu şu durumda. Şimdi Kitab-ı Tevhid adlı eserinde İmam Maturidin'in birkaç e, aklın ve düşünmenin farz olduğuna dair daha önce söylediğimiz şekilde kitabın ismini olduğunu söylersek tabii ki farz olduğunu İmam Maturidin e bu şekilde söylemiyor. Fakat taklidin, bağlanmanın mazur görülebilecek bir davranış olmadığını naklediyor kitabımız. Maturidin'in Kitab Tevhidinde. Hakikatin eşyanın, yani eşyan hakikatlerinin bilinmesi noktasında aklı zorunlu bir vasıta kabul etmenin önemine dikkat çekiyor. Ve burada birkaç metin naklediyor, onları okuyalım. Nitekim Allah, yani tırnak içinde şuradan, şuraya kadar olan kısım başka bir yerden naklediyor anlamına geliyor. Burada da kitabı naklediyor. Nitekim Allah... Kendi katında olduğu harikulade delillerle sabit olmuş şeyleri bu akıl yürütme yöntemine bağlı olarak delillendirmiştir. Şunu da, Şunu da belirtmeliyiz ki Allah çeşitli ayetleriyle istitlali emretmiştir. İstitlali delil getirme. Pek çok ayet istitlali teşvik etmiş, duyulur alem aracılığı ile duyulmayanı anlamayı gerekli kılmış. Bu yöntemin adını biliyorsunuz istişat yani gaybin şahide kıyaslanmasıydı, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi emretmiş ve benzeri ve benzeri. Ee, ayrıca nesne ve olayların meşru oluşu veya olmayışı, kötü fiillerle iyi fiiller, bütün bunlar hakkında duyuların algılayışı ve haberlerin gelişinden sonra bile şayet algı ve haber her yönüyle irdanecekse, İstitlal ne demek hocam? İstitlal deli getirmek demek. Siz bir iddia orta atıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, alem mütevahirdir. Mütevahir olan her şey hadistir, O halde alem hadistir, Alemin sonradan yaratıldığına dair alırsa bir istitlal. istişat da e, şahit getirme yani şahit şahidül e, kıyas e, şehadet aleminden gayb alemine bir kıyas yoluyla, benzetme yoluyla örnek getirmek bu anlamda. Özetle, o halde hem istiddal, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette emredildiğini, tefekkür ve istidlalin emredildiğini İmam Maturcu belirtmiş. Başka bir örnek, İbn Hazım'dan örnek veriyor. Buradaki örnekleri bitirip, dersin birinci bölümünü bitirelim. İbn Hazm örneği de şu İbn Hazm biliyorsunuz İslam dünyasında Yunan mantığı ile ilgili ilk defa ciddi çalışmalar yapan insandır daha doğrusu yanlış ifade ettim e, mantı İslam ilimlerde kullanılmasına dair ilk ciddi çalışma yapanlardan bir tanesidir İmam Gazay'dan de öncedir 456 vefat İbn Hazm'un At-Takrib li Hadil Mantık ve Faslı isimli eseri e, mantığa dahildir ve dini ilimlerde bunun nasıl kullanılacağına dair örnekler vardır. İmam Gazani Vefatı 500 5, 1111 dolayısıyla arada nereden baksanız bir yıl fark var. E, İbni Hazm'ın e, bu eseri de Allah'ın varlığı, dini yükünlüğün kendi değerlerinden çıkarılması, ilahi kelamın anlaşılması, hak ile batın ayet edilmesi gibi konularda eee gerekli olduğunu söylüyor düşünmenin mantığı başka örnekler burada var, bunları okursunuz zamanımız daraldığı için ben iki örnek vereceğim bu örneklerden bir tanesi İmam Eşari'nin istihsanül haus fiil mil kelam evet aşağıya yazalım bir arkadaş lütfen sadece Sümeyye yazmasın başka arkadaşlar da yazsın istihsanül havs fiil mil kelam İstihsam-ı Havz Fî İlm-i Kelam Ya da El-Haz Alel-Bahz Bunu ben yazabilirim. El-Haz Alel-Bahz Yani İmam Eşari'nin bu kitabı, bu iki isim, tek bir kitabın ismi, İmam Eşari'nin bu kitabı şunu söylüyor. Kendisine yöneltilen eleştiriler var. Diyor ki eleştiriler, daha önce selefin yapmadığı şeyler yapıyorsun, e, deliller tertip ediyorsun, atom cevher hakkında konuşuyorsun. Nedir bu, bu durum dendiğinde İmam Eşari bu kitapta elhas alelbahs yani araştırma elhas Alelbas yani araştırmaya teşvik. Araştırmaya teşvik adlı kitabında neden düşünmemiz gerektiğini, neden deliller tertip etmemiz gerektiğine dair uzun uzat bir örnekler veriyor o kitabı okumanızı. Tavsiye ederim. Son örnek Gazali. İmam Gazali de benzer bir biçimde algıladığını söylüyor metnimiz. Pek çok eserin hakkın değerini önem veriyor. Size tavsiye ederim. Ee, İhya Uluyumit'in ilim bahsini okuduğunuzda İmam Gazani'nin şunu söylediğini göreceksiniz. Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır diyecek mesela orada. O zaman e, bu örnek, İmam Gazani'nin biliyorsunuz e, birkaç eserine burada atıp yapabiliriz. Miyarul ilim, ilmin yöntemi, ilmin miyarı nedir? Bunu anlatan bir mantık kitabı vardır. Bu mantık kitabında insan nasıl düşünmesi gerekiyor? gerektiği, hangi kurallara göre düşünmesi gerektiği anlatılır. Mizanul amel, amellerin terazisi, amellerin terazisi neye göre, nedir, nasıl ameller işlenecek, bunları yöntem nasıl olacak, bunu anlatan bir kitabı vardır. Ee, İmam Gazanin yine gün nazar, mihak terazi, yani mihak taşı derler ya, mihakk taşı, onun gibi düşünür, gün nazar, nazar, düşünme, Düşünmenin, yani nazar nedir? Düşünme, bilinmeyenlerden bilinmeyenlere özel bir tertipte varmak. Bu tertipte hangi kurallara uyacağız? Düşünmenin yöntemini anlatıyor. Dolayısıyla Erkiyaz adlı başka bir kitabı da var. O zaman İmam Gazali'nin de düşünmeye yönelik bir çağrısı olduğunu ifade ediyoruz. Sonuç olarak farklı kesimlerden İmam Gazali'den ve başka başka burada isimlerini verdiğimiz İbn Hazm, İmam Maṭrüd, İmam Eşari, İmam Gazzali'den naklettiğimiz bu örnekler e, Müslümanların hangi kesimlerine ait olursa olsun düşünmenin önemine dair vurgu yaptıklarını söyleyebiliriz. Şunu söylemiyoruz, e, sadece bu insanlar değil Müslümanlara geldi düşünmeye teşvik etmekle beraber düşünmenin sakıncalar yönünde yani reyin ee, tehlikelerine dikkatle de çekmişlerdir. Dersinizin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a